Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Bugün 24 Aralık 2009 Perşembe Üç eser şerh Derslerimizin 13. dersi tevfik Allah'tan En son Musannif Rahimahullah'ın İbadet çeşitlerinde İbadet çeşitlerini zikretme sadedinde kaldık Ne buyuruyordu Ve enva'ul ibadeti emarallahu biha Musul islam vel iman vel ihsan Ve minhu eddua'u vel khawfu ve ricâ ve tevekkül ve rğbe ve rehbe ve husû ve haşye ve inâbet ve istianet ve istiazet ve istigâse buraya kadar anlattık değil mi Bundan sonraki kısmı ve zebh ve nezr ve gayru zâlike min anvâ'il ibâdeti'lletî emara Allahu bihâ Şimdi bu kitabın ismi ne? Üç Esas Allah din peygamber mefhumu İşte bugünkü dersle ilk asıl bitmiş olacak Hiç dikkat mi dersten bu ana kadar Hep Allah Azze ve Celle'nin ile alakalı şeylerden bahsettik Bu üç Esastan Değil mi? Allah Azze ve Celle Ona tevhid edilmesi Onu birlemek, ruhiyet tebirlemek Ona sadece ibadetin yapılması Ve şu anda da zaten ibadet çeşitlerini zikretme adetindeyiz İşte bugün ibadet çeşitlerinden iki tanesi kaldı mı? Elif'in zikrettiği zebh ve nazar. Onu da bitireceğiz. Önümüzdeki dersten itibaren ikinci asla geçeceğiz. İkinci asla geçeceğiz, tamam mı? Evet. Musannif rahimehullah diyor ki: "Ve deliluz zebh", zebh'in delili zebh. Kurban yani, tamam Kurban. "Ve deliluz zebh" lafız Kurbanın delili yani ne olduğunun delili İbadet olduğunun delili Sadece Allah Azze ve Celle yapılmasının Gerekli olduğunun delili Kul Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kul İnne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati Lillahi rabbil alemin De benim namazım Nusukum Yani Kurbanım Ve mehyaya ve memati Ölümüm ve dirim Hayatım Lillahi rabbil alemin Alimlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike le. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve biz böyle Ben bununla emir olundum. Ve ben müslümanların ilkiyim. Ben müslümanların ilkiyim. Ve min es ve sünnetten delili ise. La anallahu men zaba hali gayrilah. Allah kendisinden başkasına Kurban kesene lanet etmiştir. Tamam. Elif delil olarak bunları zikret etti. Bakarız inşallah. Tamam. Şimdi diyor ki Rahimahullah Delilu Zebeh Zebeh'in delili sonra bu ayeti zikretti. Şimdi zebh ne demek? İzhâkur izhâkur ruh bir hâk-ı dam ala vech-ün mahsus. Belli bir şekilde kan aktararak ne? Ruhu çıkartmak. Ruhun çıkması. Zebh bu demek, tamam? Kurban diyoruz biz buna. Şimdi Allahu alem İlim Allah'ın katında benim ve anladığım kadarıyla ders halkalarından bu bazı meşayihlerin verdiği fayda olarak zebeh Allahu alem ilim Allah'ın katında 8 kısma ayrılır. Zebh 8 kısımdır. Birincisi büyük şirk. Mesela putlar, cinler veya mahlukatlar için ibadet amaçlı kesmek. Tamam, birincisi büyük şirk. ikincisi küçük şirk. Küçük şirk olan kurban. Mesela nasıl bu? Buna örnek. Zahiren mesela sadaka içinmiş gibi gösteriyorsun. Şimdi normalde e, sadaka nedir? İbadettir değil mi? Sen bunu sadaka olarak gösteriyorsun. Halbuki aslen yani zahiren sadakaymış gibi gösteriyorsun ama bunu riya için yapıyorsun. Tamam, insanlar görsün diye, desin diye. Riyâ için, suna için yapıyoruz, tamam? Bu da ne olur? da nedir zaten? Küçük şirk. O zaman bu da küçük şirk oluyor. Üçüncüsü bidat olması. Mesela bir, bir insan Allah için kurban kesmesi nedir? İbadettir. Peki bu ibadetin Mevlüt Kandil'in niyetiyle yaparsın, Mevlüt Kandil'in kendisini bidat. Mevlüt kandilinde Allah için kesmesi. Düşün şimdi. Mevlüt kandilinde Allah için kesmesi. Allah için kesmesi ibadet ama onun mevlüt kandilinden dolayı yaptığı için bu ne oluyor? Bidat. Tamam. Dördüncüsü haram olması. Nasıl haram olur? Mesela haram masiyet işlenen toplantılar için. Kesilen kurban gibi mesela. İçki sofraları için. Meze amaçlı vesaire içki sofrası için. Eğer kesilen bu hayvan o içki toplantısı için olursa ne olur bu? Haram olur. Veya mesela başka bir örnek rüşvet amaçlı. Rüşvet nedir? Haramdır. Sen onu rüşvet amaçlı kesersen, birisine rüşvet amaçlı kesersen nedir bu? Haram. 5. kısmı mekruh. Mesela buna örnek misafir için alimler diyor ki misafir için tekellüfe girmek. Çünkü nebis misafir için tekellüfe girmeyi nehyetmiştir. Yani zorluk çekmek. Şimdi misafire ikram aslen sünnettir. Ancak bu seni zorluğa sokacağını sen biliyorsan veya çocuklarının o günkü nafakasından vesaire bir e, sıkıntı yaşanacaksa, yani külli bir sıkıntı değil zaten çok zarar verecekse o haramdır da. Onun dışında seni bir sıkıntıya sokacaksa Çok tekellüfe girmek neyi olmuştur? Bu demek bu, tamam? Altıncısı vacip olması. Mesela hacca giden bir insan hacin çeşitleri var. İfrat kıran temetdo diye. Temetdo hacci yapan bir insana kurban kesmesi vaciptir. Hacin görevlerindendir, tamam? Bu altıncı kısmı. Yedinci kısmı mübah olan kurban, mübah olan zebeh. Şey, pardon müstehap olan zebh, Müstehap. Sünnet müstehap. İhtilaf edilmiş sünnetle müstehap arasında fark var mı yok mu? Usul fıkıh konusu. Bizim konumuz değil şu an. Genel olarak sünnet bir. Sadaka gibi mesela. Sadaka vermek nedir aslen? Sünnettir. Kişi mesela bazen sadaka niyetine hayvan keser. Vetin ne yapar? Bu karalara dağıtır. Sadaka sünnet olduğuna göre bu kestiği kurban ne olmuş oldu? Sadaka niyetine verdiği için sünnet. Sekizinci ve son kısmı mübah olması. Mübah nedir? Yani yapmasında bir sevap yok, fazilet yok. Sevap yok. Terk etmesinde ne? Hı? Bir ikabı yok, ceza yok. Mesela bu da ne? İşte canı, kişinin canı et istiyor. Tutuyor, kurban alıyor, kesiyor. Bu da mübah. Tamam mı? İbadet niyetiyle değil. Canı et istiyor, kesiyor. An Ancak tabii bu ibadete dönüşebilir. Sen e bizim 40. adış şerhinin dersinde var mıydın? İkinci dersinde var. Birinci dersinde anlatmıştık mesela. İbadete dönüşebilir mesela mübah olan şeyler. Mesela aslen kişinin et alıp yemesi mübahtır veya et kesip yemesi, hayvan kesip Etini yemesi mübahtır. Ancak bunu ibadete dönüştürebilir ne manada? Yani düşün ki mesela... ...zayıfcılız bir adamsın... ülkeyle de cihat bekliyor. Sen de bunu tutuyorsun... ...güçlenmek, kuvvetlenmek için... ...ki... ...savaşta güçlü durabileyim... ...niyetiyle... ...ibadete dönüşür, tamam? Şimdi... Allah subhanahu ve teala ne buyurdu ayette? Müellif'in getirdiği delil olarak yani zebhin kurbanın ibadet olduğunun delili olarak Allah'tan başkasına yapılmasının caiz olmadığının delili olarak getirdiği ayette Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? Kul de ki inne salati ve nusuki benim namazım ve nusukum ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Biz namazım ve nusukum. Nusuka biz ne ismi verdik? Kurban. Değil mi? Şimdi ayette geçen en nusuk yani nusukum derken zebeh kurban kesmek demektir. Zebeh demektir. Buradaki nusuk ayetteki nusuk. Benim nusukum diyor ya alemler rabbi olan Allah içindir. Buradaki nusuk zebeh demektir. Yani kurban kesmek demektir. Şimdi buraya dikkat edelim inşallah. Bazen Kur'an'da veya sünnette nusuk ibaresi geçer. Bazen Kur'an'da ve sünnette nusuk ibaresi geçer. Bazen bunun bununla ne? Kurban kastedilir. Mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Hacı da umreyi de Allah için ne yapın? Tamamlayın. فَاِنُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَد۪ي Eğer herhangi bir sebepten dolayı alıkonulursanız o halde kolayınıza giden ne kurbanlardan gönderin. Sonra ne buyuruyor? Ve la tah, ve la tahlikuru'usakum hatta yebluğa al-hedyu mahallehu. Kurban yerine yani Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı ne yap? Tıraş etmeyin. Sonra bak Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Fe men ka'ne minkum اَوْ بِهِ اَذَنْ مِنْ رَأْسِهِ فِذْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ اَوْ سَدَكَةٍ اَوْ نُسُكٍ Artık içinizde her kim hasta olur. Veya başında bir eziyet bulunursa ona üç gün, ona oruç tutması gerekir, bu oruç üç gündür. Ona oruç sadaka yahutta nusuktan, yani ne? Kurbandan. Fidye vacip olur. Şimdi bu Bakara suresinde bu ayet. Allah Subhanahu ve Teala ne buyurdu? Haç amellerinden bahsediyor. Diyor ki en son artık kim içinizden her kim hasta olur veya başından bir eziyet, başında bir eziyet bulunursa ona oruç tutması, sadaka vermesi yahut da nusuktan fidye ne olur? Vacip olur. Yani nusuktan yani kurbandan. Bak Allah azze ve celle nusuk dedi. Ne kastetti nusukla? kurban kastedildi. O yüzden müellifin getirdiği ayetteki nusuktaki e, ayetteki geçen nusukta nusukun manalarından bir tanesi de ne? Kurban. kurban. O yüzden diyoruz ki bazen Kuranda veya Sünnette nusuk ibaresi nusuk lafı itlak edilir kullanılır. Bazen bununla kurban kastedilir. İşte demin okuduğumuz ayet gibi. Tamam. Şimdi. Burayı anladıktan sonra diyoruz ki ancak nusuk ibaresi tamam, ıslak edildiği zaman kullanıldığı zaman nusuk ibaresi ıslak edildiği mutlak olarak kullanıldığı zaman kurban kesmekten daha geniş mana içerir. Bunu yakalamamız lazım. Tamam mı? Ki bu mana nedir? Bu geniş mana ibadettir. Tamam mı? İbadet manasını içerir. Şimdi ibadet kurban kesmekten daha geniş manadır değil mi? Çünkü kurban kesmek bir ibadettir. Ama ibadet Sadece kurban kesmekten ibaret değil. Daha geniş. Tamam. O yüzden nuskun, nusuk ıtlak olarak Kur'an veya sünnette kullanıldığı zaman nusuk kelimesinden biz ne anlarız? İbadet anlarız. Nusuk kelimesi çünkü ıtlak edildiği zaman daha geniş bir mana içerir dilde. Ve ibadet, hani dedik ya ibadet manasını içerir nusuk ıtlak olduğu zaman. Ancak ibadet arasında en özel olarak haç amellerini içerir. Nusuk kelimesi daha çok. İbadetler içinde de en çok neyi içerir? En özel olarak haç amellerini edilir, tamam? Mesela Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Bak şimdi. Diyor ki haç aylarında ticaretle Rabbinizden rızık istemenizde size bir günah yoktur. Arafattan hep birlikte geri döndüğünüzde meşhara haramın yakınında Allah'ı anın. O, size hidayet, o sizi hidayete ulaştırdığı gibi siz de onu anın daha evvel gerçekten sapıklardandınız. Sonra diyor ki sonra sizi de insanların döndüğü yerden Arafat'tan dönün. Allah'tan marifet dileyin. Muhakkak Allah çokça mağfiret edendir, gafurdur, rahimdir. Şimdi buraya kadar anladık ayeti. Sonra bak Allah ne diyor. Diyor ki فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Nusuklarınızı bitirince yani ne? Haç amellerinizi bitirince. Bak şimdi Allah Azze ve Celle burada nusuka ne dedi? Haç amelleri. Haç amellerinizi bitirince. فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرًا Babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla ne yapın? Allah'ı anın. Ne dedi Allah Subhanehu ve Teala? فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِك Nusuklarınızı bitirince ha yani haç amellerinizi, menasiklerinizi yani haç amellerinizi bitirince. Tamam. Haç amellerinin bütün ortak ismine ne isim verdi Allah subhanehu teala bu ayette? Nusuk ismi verdi. Sonra yine diyoruz ki bir üst mertebe nusukla alakalı. Nusuk bundan da daha öte olarak daha geniş olarak, daha kapsamlı olarak tüm ibadetlerin ortak ismi olarak etlak edilir dilde. O yüzden herhangi bir fıkıh kitabında, herhangi bir nasta aslen nusuk kelimesi aslen bütün ibadetleri kapsayan bir isimdir. Ancak özel bir karine olur. O zaman o özel bir karineye göre ne yapılır? E, değer kazanır. Haç, haç amelleri arasında zikredilirse haç amelleri kastedilir. Fidye olarak zikredilir, kurban fidyesi olarak kastedilir vesaire. Ancak nusuk kelimesi aslen en geniş mana olarak tüm ibadetlere tüm ibadetlerin ortak ismi denir. Mesela dersin ki هذا racülü nasikun bu adam nasiktir. Yani abidun. Yani abittir. İbadet eden. ibadet ehli. Hı? Tamam. <gülüyor> ne dersin? Tekrar bakayım o cümleyi aklında mı? هذا racülü şöyle bakayım. هذا racülü <gülüyor> nasikun. nasikun bu adam nedir? Bu adam, evet. Nasiktir. Yani ne demek nasik? Ey yani burada ey yani abidun nedir? Abittir. Tamam. Bu adam nasiktir yani abittir. Abid ibadet ehli. Tamam? Der mesela bir Arap bir arkadaşıyla muhabbet eder, başka bir adamdan bahsederken der ki "Ze alika erculu, adam var ya nasikun." Nasik birisidir. Yani abid birisidir. Tamam? O manada. Şimdi bak ahıyım. Ayete dikkat edelim. Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? Kul de ki İnne salati ve nusuki Benim ne? Namazım ve kurbanım. Mahyaya ve mamati Şimdi bak. Şimdi biz ne dedik ahıyım? Benim namazım ve kurbanım dedik. Ama dikkat et başta. Biz ne söyledik nusuki için? daha geniş kapsamlıdır değil mi? Biz niye için burada kurban ismi verdik? O zaman. Kurban diye tercüme ettik. Nusuk halbuki kurbanı da kapsar, diğer bütün ibadetleri de kapsar. O yüzden bazı mealler haklı olarak nasıl çeviriyorlar? De ki benim namazım ve ibadetim. Allah için de diye çeviriyorlar. O da doğru bir çevirim, bu da doğru bir çevirim. Neden? Çünkü o umumi itibarı almış, bu hususi itibar almış. Çünkü benim ibadetim diye çevirirsen zaten içinde ne var? Kurban var ibadet olduğu için. Nusuk olarak özel mana verilmiş siyak-siba karinelerden dolayı. Tamam. Bunun tartışmasına çok uzun gitmeyeceğiz. Yani ikisi de sahih yani. Tamam. tamam. Bak o yüzden nasıl yakalıyorsun mevzuları. Anladın mı? Eğer ıslahları fıkk edersen. Tamam. Şimdi ayette dikkat et. Allah subhanehu ve teala nusukun yanında. Şimdi mesela anne dedik ya eee Ya eğer tavsil istiyorsak şimdi mesela tabii bunu da anlatmamız lazım biraz. Yani şimdi bak. Ayette diyor ki de ki benim namazım ve nusukum. Buraya dikkat et. Burada biraz ilmi noktalar var. Benim namazım ve nusukum kimin için? Allah subhanahu wa için. Şimdi dedi ki bu da nusuk daha genel mananın için biz sadece burada namazım ve kurbanım diyoruz. Dedi ki ibadetim yani namazım ve ibadetim diye de çevirebilirsin. Namazım ve ibadetlerim diye de çevirebilirsin. Çünkü nusuk'un en geniş manası ibadetler demek. Veya namazım ve kurbanım diye de çevirebilirsin. Namazım ve ibadetlerim diye çevirenler nusuk'un genel manasını itibar almışlar bu ayette. Tamam. Namazım ve kurbanım Diyenler Karine siyak sibaktan dolayı böyle demişler Peki bunlara sorduğumuzda Nedir karine Veya böyle bir soru sorulduğunda Nedir karine Ki bu nuskun geniş manasını Bu ayette özelleştiriyoruz ve kurban diyoruz Şu derece bak şimdi Namaz ibadet mi İbadet, i̇badet. Nusuk ders deseydi sadece Nusuk deseydi ayette sadece Biz ne itibar alacaktık? Benim namazım ve ibadetlerim. Doğru mu? Namazım ve ibadetlerim. Burada nusuk kelimesi sadece geçseydi namazı da kapsamaz mıydı? Kapsardı. O yüzden alimler diyor ki burada namazı tek bir ibadet olarak zikretti. Peşinden de nusuku zikretti. Özel ayrı ayrı mustakil iki ibadet zikretti. Çünkü aksi halde zaten nusuk namazı kapsar eğer geniş manası alınsaydı ayette. Anlatabiliyor musun? Ancak ebür, taraf, ebür tarafın şöyle bir e, haklı yönü var. Diyorlar ki mesela bu atful khas, atful am alal khas. Umumu hususa ne yapmak? Atfetmek. Mesela nusuka ibadetler ismi verelim. İbadetler kavramı mı burada nusuk kelimesi mi daha geniş manayı kapsar yoksa namaz mı? nusuk çünkü nusuk hem namazı içerir hem de neyi içerir? Bütün ibadet, diğer ibadetleri içerir. O yüzden âlimler diyorlar ki bu haza min babu atf al-khas atf Bu umumu mak hususa ha? Hususa umumunu yapmak, atfetmek. Yani önce özel bir şey zikredilir. Sonra ondan sonra umum bir şey zikredilir. O zikredilen umum şey daha önceki husus şeyi içerebilir. Mesela namaz burada husus bir ibadettir. Yani bir özel bir ibadet. Nusuk genel kapsamlı. Nusuk namaza göre daha umum ve namaza atf olunmuş. Yani namazdan sonra zikredilmiş. Tamam. Buna ne denir? Geneli özele atf etmek. Yani geneli özelden daha sonra zikretmek. Biraz avam tabirle. Mesela Kur'an'da bunun örneği çoktur. Mesela Allah Teala ne buyuruyor? Ve tevâsavu bil haqqi ve tevâsavu bil sabrı Ve şey Ve tevâsavu bil sabrı ve tevâsavu bil haqq Ve'l asr içine'l in sâle fi xusur ille'lezzin amene ve am protevâsavu bil haqqi ve tevâsavu bil sabrı Hakkı tavsiye edenler Başka Sabrı tavsiye edenler Hak mı daha umum sabır mı? Hak daha umum Çünkü sabır haktandır Değil mi? İslam'ın bütün şeylerine hak Şimdi burada ne olmuş? Özel genel atıfı olmuş Değil mi? Önce. Şimdi Allah Azze ve Celle sadece hakkı tavsiye edenler deseydi. Sabır bunun içine girmiyor mu? Hak nedir? Allah Azze ve Celle'nin dinine hak gördüğü her şeyin ortak ismi. Ama buna rağmen ayette ne zikretmiş? Özel zikretmiş. Neden? Özelliğine vurgu. Önemine vurgudan bir vurgu, vurgu sebebiyle. Anladık burayı. O zaman demek ki Kur'an'ın menhecinde çok var. Bazen has, umuma atfolunur. Umum, he? hususa atfolunur vesaire. Tamam, bu Kur'an'da çok vardır. Tamam. tamam. Bu mağruf bir şey. Şimdi buna şöyle de diyebiliriz bu ayet muhtemil. Bak şimdi muhtemel şu ayet. Burada ya umumun hususa atfı var ki burada umum nedir? Nusuk, genel ibadetler. Eğer nusuku burada ibadet olarak anlayacaksak buna ne deriz? Umumun hususa ne? atfı. Burayı anladık. Veya da deriz ki burada madem ki nuskun manalarından bir tanesi de kurban namazda tek başına zikredilmiş umumu umumun atfa umumun hassa atfalınması yerine deriz ki iki tane özel ibadetin zikredilmesi deriz. İkisi de mümkün yani. Şimdi ikisi arasında çelişki var mı iki tercüme arasında? Yok. Birisi umumun çünkü bu Allah azze ve celle'nin Allah subhanahu wa taala'nın belagatı Allah subhanahu wa taala'nın kelamı daha sahibi tabirle çok geniş. Çok değerli. Yani Allah subhanahu wa taala özlü olarak zikretmiştir ayetleri. Yani çok böyle milyonlarca ayet yok yani. Özlü olarak zikretmiştir ama içinde milyarlarca trilyonlarca faydeler var. Yani bir cümleden binlerce, milyonlarca ilmi faide istinbat edilebiliyor. Anlatabiliyor muyum? E, bu Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamının yüceliğinden. O yüzden baktığımız zaman ikisi de usule ney? Usule uygun iki tercümedir. O yüzden arasında da bir teharruz olmadığı için he? Arasında bir teharruz olmadığı için kabul edilir. Mesela e, Allah'ın ipine ısım sıkı sarılın. Burada ipe ne dersin? Kur'an dersin. İpe ne dersin? Sünnet dersin. Şimdi ipe, ipe Kur'an desen sahih mi? Sahih. E neden? Zaten Kur'an sünnete uymayı söylüyor. Doğru mu? İpe sünnet desen sahih mi? Sahih. E sünnet zaten ne, yapır, ne yapar? Kur'an'dan bahseder. Kur'an sünnet desen doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi üçünü de söylesen. Üçü arasında bir çelişki var mı? Yok. Olmaz. Ne var? Birbirini desteklemek var. Kurana din dersin, şey Allah'ın ipine din dersin, Allah'ın ipine Kur'an dersin, Allah'ın ipine Kur'an Sünnet dersin, ha? Allah'ın ipine İslam dersin, Allah'ın ipine iman dersin. Hepsini lafız olarak farklı ama mana olarak birbirini destekler. Bu da böyle yani. O yüzden bir sorun yok. Tam buraya anladık. Mendil yok mu? Olması, herhalde, şimdi baktığımız zaman şurada şöyle bir bak var. E şimdi burada namazı müstakil olarak zikrettiğine göre demek tek tek ibadetlerden bahsediyor. Yani özel için onu, onu kurban demişti? De, mesela öncesi ve sonrası Yok, Dedik ya bak, biz ne dedik? Daha çok mesela Kur'an'a sünnete baktığımızda nusuk, özel olarak nusuk zikredilmiş. Evet. Ne kastedilmiş onunla? Anladım. Kurban kastedilmiş. Anladın mı? Mesela demin okuduğumuz ayetler. Oradan geliyor. Ee, şimdi burada hac ibadetleri uzak olacağına göre. atabilir muyum? Çünkü içinde bir dünyanın şeyi var. Anladın mı? O yüzden daha çok kullan, istihmal edildiği, kullanıldığı noktalar ne? Burada. Kurban. Kurban. O yüzden. Tamam. Bu bir. Burayı anladık şimdi. Tamam. Şimdi bak dikkat et. Allah subhane ve teala ayette... Yani ilmin tavsilatına gitmeyelim. Daha da çok var yani. Tamam Kaline vesaire. Önemli değil yani. Muhtasar geçiyoruz. Şimdi ayette dikkat edin inşallah. Allah Subhanahu ve teala hangi ibadeti yan yana zikrediyor? Namazla? Kurban. Bak şimdi. Sonra ne diyor son ayetin? Yani sonuna doğru ne diyor? La şerike lehu. Onun hiçbir ortağı yoktur. Demek ki kurban ve namazı Allah'tan gayrısına Yani kurban olan, ya şey, namaz ve ibadet olan kurbanı Allah'tan gayrısına yapan ne olmuş oldu? Müşrik. Anladın? Bak dikkat et ayetin sibak. Her zaman vurguluyoruz derslerde. Siyak sibaktan kopardığın zaman mana anlaşılmaz. Allah sana bir kelimeyle hitap etmiyor sana cümlenin kendisiyle hitap ediyor. Tamam. Şimdi Allah subhanehu ve teala ne buyurdu? dedik ki kul inen salatim ve nusukui ve mahyayim ve mamati lillahi rabbil alamin namazım kurbanım hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir la şerike le ona ne hiçbir ortak yoktur tamam ne oldu bu yani ne işaret burada neye delalet var kurban kesmekle namaz kılmak başkasına yapıldığı zaman Allah'a ortak koşulmuş oluyormuş. Anladın? Yani nasıl ki namazı kılmak şirkse, namazı Allah'tan gayrısına kılmak şirkse, he? Kurban da şirk. Bu bir. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala burada emir yok mu? De diye. Allah'ın emrini yerine getirmek ne? ibadettir. Fardır ve ibadettir. Yerine getirdiğin zaman ibadet oluyor. O zaman anlıyoruz ki kurban neymiş? İbadet. Bu bir. İkincisi, kurbanın ibadet olduğunun başka bir karinesi ne? Namazla yan yana zikrediyor. Demek ki nasıl namaz ibadetse he? Kurban da ibadet. Bu iki. Üç. Allah subhanehu ve teala ne diyor? Ona ortak yoktu. Demek ki kurban başkasına yaptığın zaman Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Bu da üçüncü karine. ibadet olduğunun, tamam? Dördüncü karine, Allah Subhanahu ve teala aslında bu dolaylı yönden övgüsü yakındadır. Çünkü müminin benim, ölümüm, hayatım, namazım vesaire alemlerin Rabbi olan Allah içindir demesi gerekir. Bu da övülmeye hak eder, bu da ibadet olduğunun karinesidir, tamam? Vesaire vesaire bunların hepsi karinedir. Şimdi alemler diyor ki dikkat edin. Mesela Kur'an ve e, e, kurban ve namaz birçok kere Kur'an ve sünnette yan yana zikredilir. Mesela Rabbi Rabbin için namaz kıl ve kurban kes gibi. Diyorlar ki alemler dikkat edecek olursak çünkü burada bak namaz bedeni amellerin en faziletlilerindendir. Kurban ise mali amellerin, he? mali amellerin, yani e, diğer bir tabirle işte paralı amellerin, parayla yapılabilecek mesela hac gibi uzak olan insan için vesaire, sadaka bunların hepsi birer ibadet, değil mi? Diyor ki bakın namaz bedeni amellerin en üstündelerinden, mali e, kurban ise mali amellerin, ne? En üstünlerinden. O yüzden ikisi sık sık yan yana zikredilmiştir. Tamam. Evet. E, ne buyuruyor Allah subhanehu ve teala? Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Deki ki benim namazım, nusukum, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi ahi burada bir işaret var. Dikkat edilmesi gereken. Şimdi alimler bazı ilim ehli diyor ki ayette şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor de ki benim namazım başka nusukum kimin için alemlerin Rabbi olan Allah için başka ne neler alemlerin Rabbi olan Allah için ölümüm ve hayatım. O yüzden diyorlar ki alimler Allahu Alem kişinin hanımına veya hanımının kendisine yani veya kadının kocasına İşte hayatım bir tanem. Canım bu türlü laflar söylemesi hoş değil. Bazı alimler hatta caiz değiliyorlar. Yani şimdi net buna tutup haram diyemiyoruz. Ancak bir müslümanın temkinli olması lazım. Tamam? Yani canım, hayatım, bir tanem bunlar hoş lafızlar değil. Örfen zaten buradan kimse küfür vesaire çirki bir şey veya bu ayete muhali bir şey kastetmiyor ama buna rağmen e, Müslümanların bu tür çetrefilli lafızlardan ne? Uzak durması lazım. Çünkü Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki de ki benim hayatım ölümüm. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani sen karşı tarafa canım demen, hayatım demen anlatabiliyor muyum? Hani burada aslında Türkçe mantıkla da baksan bir işaret var lafız olarak. Kast olarak insanlarda yok. Hayatımsın sen benim. Senin için ölürüm gibilerinden. Bu türlü lafızlar kasıdır. O yüzden hoş değil yani. Tamam bunlar. Ne dersin? Sevgilim dersin. Sevgilim de. Seni seviyorum de. Yani mesela. Güzelim de. Tamam. Ama yani hayatım, canım, bir tanem veya buna yakın lafızlar hoş değil. Tamam. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? kuldeki inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin deki benim namazım nusukum ölümüm ve dirim hayatım alemlerin rabbi olan Allah içindir la shareeke lehu onu bir şekilde ortak yoktur bak şimdi okuyun ve bizalike umirtu ben bununla emir olundum ve ana evvelul muslimun ve ana evvelul ve ana evvelul ilkiyim. Bak şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın şu lafzına dikkat et. "Ve bizalik emirtu." Ne diyor? Ben bununla emrolundum. İşte bu ayette net bir delil var ki ahe en el ibadete tevfifiye. İbadetler nedir? Tefkifiyedir dondurulmuştur. Yani dinle dinin bitmesiyle şey vahyin sona ermesiyle dinle olmuştur ibadetler dondurulmuştur. Çünkü neden? Bu ayette ibadetlerin tevkifi dondurulmuş olduğuna delil var. Dondurulmuş ne demek? Yani bir konu hakkında nas varsa o ibadettir. Nas yoksa o ibadet hı? değildir. Dondurulmuş bu demek. Yani yeni bir şey ekleyemezsin. Yani ta tabir sahihse diğer bir tabirle burada bidatu haseneye ne var? Reddiye var. Neden? Şimdi biz bir, bidatu haseneye iyi söyleyenlere veya bidat-ı hasene adı altında amel işleyenlere söyleriz. Sen bununla emir olundun mu, emir olunmadın mı? Yakaldın mı mantığı? Eğer emir olundum derse, nerede o emir Kur'an ve sünnette? Anladın? Mı? Heh, bak şimdi. Dikkat et. Nerede? Diyelim ki kuran sünnetten delil getirdi. Ona zaten bidat-ı hasene denmez. Yakaladın mı mantığı? Yaptığı amele zaten Kur'an ve sünnetten delil getirirse ona bidat denmez. Dinin kendisinde var zaten. Eğer delil eğer emir olunmadım diyorsa Bak Allah subhanehu ve teala ne diyor? Külli bir mana veriyor. Ölümüm, namazım, dirim, hayatım. Yani bunlar bir misaldir. Bütün amelleri içerir. Bunda ihtilaf yok zaten. Sonra ne dedi? diyor? Ben bununla emrolundum. Demek ki bir emrin gelmesi lazım. Tamam. Ya, ya vacipliğe delalet eden emir, ya sünniyete delalet eden emir. O o ayrı bir mevzu. Anladın burayı? Yakaldın. O yüzden diyoruz ki, وَالْعَلْمُ <اللّٰه> ilim Allah'ın katında. Burada... Bu ayette işaret var. Ve umirtu. Ben bununla emrolundum. Çünkü Allah böyle de diyor. Yani ne? Bununla emrolundum. Ve emrolunduğun dışında yapamam. Çünkü emrolunmazsa eğer, emrolunmazsa bu Allah'ın zemmine girer mi, girmez mi? Girer, değil mi? Çünkü Allah emrolun, emre diyor ona. Ben bununla emrolundum de. Demek emrolunanı yaparım ben ancak. Bu benim kafama göre değil. Namaz, oruç benim kafama göre çıkardığım şey değil. Bu Allah'tan gelen bir vahiy bana. Tamam. O yüzden o وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ Ben bununla emrolundum. Âlimler der ki هَذَا دَلِيلٌ أَلَا أَنَّ الْعِبَادَةَ تَوْقِيف۪يَّتٌ Bu ibadetin tevkifi olduğuna delildir. وَهَذَا رَدْدُنْ أَلَى الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ بِبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ Aynı şekilde bu bidet-u hasene diyenlere reddiyedir. şeklinde lafızlarla alimler itlaa kaderler. Tamam? Evet Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la shareeke le ve bizalike umirtu ben bununla emir müslümanların ilkiyim. Müslümanların ilki mi Nebi S.A.V.? Yok. Yani اَنَا اَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ Yani bu ümmette. Tamam. Masları topladığın zaman açık tartışmaya geliyor. Tamam. Yani bu ümmet. Bu ümmetten Müslümanlığına ilkiyim. Şimdi sonra müellif neyi delil getirmişti? وَمِنَ السُنْنَةِ Sünnetten deliline gelince لَاَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لِغَيْرِهِ وَيَا لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah kendisinden başkasına kurban kesene ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Şimdi bu hadiste zaten net Allah'tan başkasına kurban kesilmenin he caiz olmadığını. Tamam? Şimdi burada lan da yani lanette lanet lanetin manasında şu var ettardu vel ibaad en rahmetillah rahmetillah subhanahu wa taala yani Allah azze ve celle'nin rahmetinden uzaklaşmak olmak yani bir insana sen lanet ettiğin zaman şunun Türkçe açılımı şudur Allah seni rahmetinden uzaklaştırsın çünkü lanet kelimesinin manası bu tamam lanet ne demek lügat manası içerdiği mana ne ettardu vel ibaad ha Allah rahmetullahi azze ve cel. Allah azze ve rahmetinden ne yapmak? Uzaklaşmak, kovulmak. Ancak bu mutlak olarak değil. Şimdi lanet lanetle alakalı naslar çeşitli şekillerde kullanılır. Ya bir kâfir hakkında kullanılır. O zaman buna ne denir akhi? eee Ebedi lanet. Tamam. Burada o zaman bunun herhangi bir vakitle sınırlı değildir. Mesela görürsün ne bir Sallallahu lanet okuduğu var bazı kafirlere. Tamam. Ee, bazı alimler diyorlar ki lanet iki kısım gelmiştir Kur'an ve sünnette ki öyle de baktığımız zaman. Mesela bazen lanet kafirler hakkında kullanılmıştır. Bazen küfür olmayan şeyler hakkında da lanet kullanılmıştır. لَاَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنْ عَلَى الْاَرْضِ Yeryüzü alametlerini, işaretlerini değiştirenlere Allah lanet etmiştir. Mesela senin tarlan var. Bir de yanında bir tarla var. Sınırlarınız var. Sen bir gece vakti çaktırmadan sınırı yarım metre onun tarafına doğru içeri alıyorsun. Bak bu hadise dahilsin. Şimdi bu adam kafir olmaz. Tamam Ama bak buna rağmen ney? Nas'ta lanet söz konusu. Anladın mı? Şimdi... O zaman bak, baktığımız zaman Kur'an ve sünnete bir kafirlere lanet var. Aynı şekilde e, küfür fiili işlemeyenlere de lanet var. O yüzden birincisi la, muakkat lanettir, birincisi ebedi lanettir. Tabi onun üzerine ölenle alakalı kafirler için. Tamam? Ebedi lanet söz konusu zaten. Ama bu nasla bakarız. Eğer bu nas küfür olmayan bir fiil hakkında, bu lanet küfür olmayan bir fiil hakkında itlak edilmişse buna lanetün muakkata diyebiliriz. Tamam? alimler Yani muakkat vakitli lanettir. Çünkü lanetin manasına döndüğün zaman bunu söylemek zorundasın. Neden şimdi? Bak. Lanetin manası Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak mı dil mi? Kelime manası. Güzel. Yakala buraya şimdi. Kelime manası Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak mı? Uzaklaşmak. Peki bir mümin bir mümin, bir Müslüman küfretmediği bir fiil işlerse bu fiilin kötülüğü ne kadar olursa olsun bu ebedi olarak Allah'ın laneti adı altında mıdır? ebeden olmaz bu, bunu söylemek küfür yani yani şöyle diyebilir miyiz bir Müslüman ebedi olarak yani küfür fiili işlemediği müddetçe, kafir olmadığı müddetçe ebedi olarak lanetin dahil altındadır E bu kafir olur bunu söyleyen insan ya. Böyle bir şey söyleyebilir misin? Çünkü neyin kârdır bu? Müslüman hiç cennete giremeyecek demektir. Yani o lanet azabını Allah affetmese, onu cehenneme soksa bile hep orada ebedi kalacak demektir bu. Bunu kimse söyleyebilir mi? O yüzden diyoruz ney? Lanetin <gülüyor> muhakkata. Muhakkat lanettir. Anladın mı? O yüzden dedik nasları e, topladığın zaman bu ortada. Tamam mı? Evet. Mevlif rahim Allah'ın zikrettiği ibadet çeşitlerinin en sonuncusu ve Allah'ın olsun bugün bu derste ibadet çeşitlerini bitirmiş oluyoruz kitapta. Ne kadar oldu? Daha var. Hmm. Tamam. Ee, i̇badet çeşitlerini bitiriyoruz. Önümüzdeki dersten itibaren müellifin el aslusani diye devam edecek müellif. İkinci asıl diye. Hani Ne kaldı geriye? İşte is İslam ve peygamber. Allah din peygamber mefhum olduğu için. Tamam Bu üç eser. Şimdi ibadet çeşitlerinden müellifin zikrettiği en sonucu ve delilun nezri. Nezir. Adak adamak. Yer bir tabiri. Nezir veya adak adamak. Tamam mı? Ve delilun nezri. Nezirin adan delili Allah subhanehu ve teala'nın şu kavludur. Yufune bin nezri ve yakafune yevmen kâne şerruhu mustatira. Hı. Hı. Tamam Hı. o Hı. kadar Hı. kalsın Hı. Önemli değil zaten o şeydi Deneme amaçlıydı Onlar adaklarını yerine getirirler Ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar Diyor Allah subhanahu ve teala Şimdi dikkat ed haki, bak. Onlar nezri yerine getirirler Hı? Onlar adaklarını yerine getirirler Ve kötülüğü yaygın bir günden ne yaparlar Korkarlar Şimdi bu siyah. Sen Türkçe mantıkla da baksan Arapça mantıkla zaten bu mağruf. Ama Türkçe mantıkla da baksan. Bu övgü siyakı değil mi? Onlar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Övgü yakında değil mi? Övgü yakında geliyor. Buradan neyi anlıyoruz biz? Nezirin ne Adağı yerine getirmenin ibadet olduğunu anlıyoruz. Tamam. Şimdi nezir logatta yani adak nezir logatta al'ehd ve ilzam aghi tamam ahdetmek ilzam etmek demek gerekli kılmak demek tamam istilahan o ilzamul insan nefsehu lillahi azza ve cel gayr vacib alayh kişinin üzerine vacip olmayan bir şeyi nefsine vacip olmayan bir insanın nefsine vacip olmayan bir şeyi üzerine vacip olmayan bir şeyi Allah subhane ve taala için kendisine lazım kılmak, gerekli kılmak. nezir Yani mesela sen diyorsun ki şöyle şöyle olursa ben şöyle yapacağım diye bir adak alıyorsun. Sen önceden bu senden isteniyor muydu? İstenim. İstenmiyordu. Mesela diyorsun ki işte oğlum sınavı geçerse kurban keseceğim. <gülüyor> senden daha önce oğlun sınavı geçerse kurban kesilmesi isteniyor muydu? Yok. Yani vacip miydi üzerine böyle bir şey? Değil. Sen işte böyle vacip olmayan bir şeyi yapmak üzerine gerekli kılmak, vacip kılmak. O yüzden huwa ilzamul insani nefsuhu lillahi azza ve celle gayra vacib alayh. He? İnsanın nefsine vacip olmayan bir şeyi Allah Subhanahu ve Teala için yapması lazım kılması, gerekli kılması. Şimdi bu ayetteki delalet noktası ne? Ayete baktığımızda yuhuna bin nezri ve khafu ne yomen kana sharruhu mustatira. Onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden ne yaparlar? Korkarlar. Korkarlar. Şimdi ayetteki delalet noktası Allah nezri yani adaklarını yerine getirenleri ne, ne yapıyor? Övgüsü hakkında zikrediyor. Doğru mu değil mi? Hı? Bu da Allah Subhanahu ve teala'nın bunu sevdiğini gösteriyor değil mi? Övgüsü hakkında çünkü zikrediyor. Bu da neyi gösteriyor? Allah Subhanahu ve Taala'nın bunu sevdiğini gösteriyor. Bu Allah azze ve celledinin amellerden sevdiği her şeyde nedir? İbadettir. Hatta ayetin devamı bunu teyit ediyor. Ne buyuruyor Allah سبحانه وتعالى؟ Ya kafu ne ya omen Şimdi onlar e, kötülüğü yaygın bir günden korkarlar derken bu ne? Övgü se yakında değil mi bunu? Hani öv, övgü var burada. Onlar korkarlar. Hani bu şeye benzer. Ya e, kafu onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Onlar üstlerindeki ne yaparlar? Rablerinden korkarlar. Bunlar hepsi övgü siyakıdır. Şimdi bu ayete baktığımızda da bu övgü siyakı mevcut. Tamam. Bu da anlıyoruz ki bu da ibaret. Ancak şimdi akhiburda tabi dikkat edeceğiz. Şimdi nezir yani adak adamak. Daha adanmadan önce olursa yani o adağı yerine getirmek adanmadan önce o adak nedir? Ya mekruhtur ya haramdır. Burada ihtilaf var bu sorun değil çok tamam ya mekruhtur yani en e, basit hali nedir mekruhtur Çünkü Nebi Sack selam ne diyor İnnehû lâ yetî bi hayrin ve innemâ yustakhracu bihî min el-bakhîl Bu bir hayır getirmez adak nezir. ancak cimrinin cebinden ne yapar? malını çıkarır Anladın? Mı? Nezir yapılmadan önceki hali nedir? Ya mekruh ya haram. Yani bir insan adak adamadan önce Bu insanın bu adak adaması haramdır veya mekruhtur en küçük ihtimal. Tamam. Ama adadıktan sonra üzerine onu ne yaptı? Vacip kıldı. Adadıktan sonraki halini yerine getirmek zorunda. Şimdi ayete baktığımızda ne bin nezir. Nezri yerine getirirler. Hangi neziri? Allah'a itaatle alakalı. Çünkü neden biliyor musun? Ee, Ayşe radıyallahu anh'dan geliyor. Mesela Bukhari'de hadis. Men nezeren yutî Allah fel yutiy. Kim Allah'a itaat etmeyi ne yaparsa? Adak adarsa ona ne yapsın? İtaat etsin. وَمَنْ نَزَرَاً يَعْسِيَهُ fela يَعْسِيهُ Kim ona isyan etmeyi adak adarsa he? ona isyan etmesin. Yani adağını o adağını yerine getirmesin. İşte benim çocuğum ee, sınavı geçerse bilmem hangi evliyanın kabrinde ne yapacağım? Kurban keseceğim. Anladın Şimdi evliyanın kabrinde kurban kes kabrinde kurban kesmek nedir? Caiz değil, değil mi? Caiz değil, isyanlardan. Yerine göre değişir. Büyük küfür de olur, küçük küfür de olur. Allah için kesip orayı bereketli gördüğünden kesiyorsa küçük şirktir. Bizzat kabirdeki için kesiyorsa büyük şirktir. Bu bunlar kitabı Tevhid'in konusu, onlar uzun. Tamam? Ama sonuçta sonuç olarak ne? Caiz değil. Ha, böyle bir insan adanı yerine getiremez. Ama normalde kurban kesmek ne? Allah için. Ha? İbadettir. Kişi derse ki ben birisi derse ki ya ben adak adamak istiyorum. Bir kadın geldi dedi ki benim oğlum sınava girecek ben adak adamak istiyorum. Deriz ki adak adama. Çünkü adak adamanın en küçük hali alimler ihtilaf etmiş. En basit söyleyen mekruh demiş. Tamam. Ve hatta mesela bazı alimler haram olduğunu tercih ediyor. O yüzden adak adama. Ama kadını öyle engelleriz. Ama bir, bu kadın sana öyle gelmedi. Direkt geldi ki dedi ki ev, evladım dedi, ben oğlum sınava girecekti. Ben de a, ada kaladım. Dedim ki Rabbim oğlum sınavı kazanırsa ben kurban keseceğim. Tamam ben ne yapacağım? Kurban keseceğim. Adamı ne yapayım? Yerine getireyim mi? Şimdi bu insana bakarız. Bu insana bakarız. O kurbanı nasıl adadı? Eğer bilmem şun kimin kabrinde vesaire bu caiz değil. Ayşe radıyallahu anha hadisi mevcut. Kim Allah'a isyan etmeyi adarsa etmesin. Tamam? Ama derse ki ben şöyle adadım. Oğlum sınavı geçerse Allah için kurban keseceğim. İşte normal bir yerde. Başkası için değil, bir kabirde veya herhangi bir e, masiyete maasiyete ilhak etmeden yani. Allah için kurban kesmeye adadım. Biz ona ne deriz? Senin başta o adamaman gerekiyor ama adadın bundan sonrası ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Neden? Çünkü Nebi (s.a.v.) buyurur. "Men Allah veliyete." Kim Allah'a itaat etmeye ada kadarsa ne yapsın? Ona itaat etsin, adağını yerine getirsin. Şimdi Nebi (s.a.v.) mesela cahiliye döneminde birisi var. Adak adıyor, değil mi? Nebi (s.a.v.)'e geliyor. Ben diyor Buvane'de vesaire, Buvane diye bir bölge var. Orada kurban kesmeye adamıştım. Nebi Aleyhisselam ona soruyor, soruyor, soruyor vesaire. En son işgal olmayınca ne? Kurbanın kesilebileceğini belirtiyor Nebi Aleyhisselam. Yani ama aynı şekilde Nebi Aleyhisselam ne diyor? Bir hayır getirmez, cimrinin malından cebini çıkar. O yüzden diyoruz ki bir dahi ve nihai noktası var. Bir dahi noktası olarak adak adayamazsın. dinen caiz değil. Ama adadın, adadığın şey masiyetse yapmayacaksın. ama nezrin kefaretini vereceksin, kefaretini yerine getireceksin. Eğer ee, adak adadığın şey masiyet değilse, o zaman adağını yerine getireceksin. Allahu alem